Mahrem olan yerleri göbekle diz arası mı? Bu durumda göğüsler, bacaklar görünür. Bu haram değil mi? Kadınlar mesela erkeklerin erkeklere olan avreti nedir? Dizden göbek arası. Yani bir erkek göbekten üst olan tarafa bir erkek bir erkeğin göğsüne bakabilir. Aynı şekilde bir kadın, kadınlar arasında dizden göbek arası nedir? Birbirlerine avrettir. Yani mesela bir kadın, kadının göbekten aşağı veyahut da dizden yukarıya ne yapamaz? Bakamaz o kadın her ne kadar kadın olsa bile. Tıpkı bir erkek. Bir erkeğin göbekten aşağı veyahut da dizden yukarı kısma nasıl bir erkek bir erkeğin vücuduna bakamıyorsa kadın yine o şekilde bakamaz. Ama bir kadın göbekten yukarı olan göğüslerine mesela bakmasında bir sakınca yok. Ama <gülüyor> burada eğer Biliyorsunuz bazı kadınlar bazı kadınlarla ne yapıyorlar? Birbirleriyle birbirlerin şehvi arzularını şey yapabiliyorlar. Eğer bu kadınlar arasında eğer bu kadınlar arasında böyle ahlaksız kadınlar varsa o zaman o ahlaksız kadınların yanında göğüslerini açmaları alime diyorlar ki caiz değil. Anlaşıldı mı? Yani bazı biliyorsunuz bazı kadınlar birbirleriyle hoşlanıyorlar. Tıpkı bazı erkekler bazı erkeklerden hoşlandığı gibi yok mu? Yani Lut aleyhisselat ve selam döneminde erkekler kadınlarını bırakıyor erkeklerle pislik yapıyorlardı. Bu zamanda da birçok yerde bu tür ahlaksızlık mevcuttur. Yani erkekler, bazı erkeklerin bazı erkeklerden hoşlandığı gibi bazı kadınlar da bazı kadınlardan hoşlandığından dolayı böylesi kadınlar arasında açık durmak caiz değildir. Bir Müslüman kadının kafir kadına karşı nasıl olmalı? Burada alimler ihtilafa düşmüşler. Bazı alimler diyorlar ki Müslüman kadının vücudu kafire kadına karşı tıpkı erkek gibidir. Yüz, el, müstesna her tarafı kapalı olması gerekiyor diyorlar. Bazı alimler diyorlar ki He, o her ne kadar kafir bir kadın ise de aynen kadın olduğu için diğer Müslüman kadına karşı nasıl dizden göbek arasıysa Müslüman kadının kafira kadına da avreti dizden göbek arasıdır burada alimler ihtilafa düşmüşler ve buradaki ihtilaf itihalidir Eğer bu kafira kadın bu Müslüman kadının vücudunu göreceği zaman kalkıp da kocasına anlatıyorsa Çünkü Alileyat vesseem diyor ki diyor ki bir kadın yokta bir erkek birbirleriyle yani kendi aralarında yaptıkları şeyi başka yani o kadın başka bir kadına anlatmasın çünkü o kadın da başka bir kocasına anlatır ve o zaman o koca o kadının bütün vücut hatları gözü önünde kalmış olur. Mesela diyelim ki kadınlar bir kendi aralarında bir arada oturuyorlar. Açılıyor. Tutuyor mesela filan. Hasan'ın hanımı Hüseyin hanımına hanımını ne yapıyor? Diyor ki mesela dün işte Hüseyin'in evine gitmiştik ya evet diyor. Ya işte Hüseyin'in hanımı öyle güzel şeyleri var ki diyor. Göreceksin diyor. Göğüsleri mesela boynu falan ayakları, karısını kocasına bu kadını anlatıyor. Böyle ahlaksız kadınlar var. Böyle ahlaksız kadınlar var. İşte bak filan adamın hanımı kocasına anlatıyor. Filan adamın, filan adamın senin arkadaşının hanımı mesela filan isimli hanımı hanımın vücudu böyle çok güzel bembeyaz şöyle böyle falan tanıtıyor mesela. Eğer o kadının yüzü çıkarken mesela yüzü göstermiyorsa diyor ki görsen diyor ne kadar güzel bir kadın diyor. O erkek kahırsının anlatışına kanarak ne olur? Kalbi o kadınla muallak olur. O nic Aleyhisselam bunu yasaklandırıyor diyor. Yani kadınlar başka kadınları kocalarına ne yapmasınlar? Anlatmasınlar. Olur ki o erkek o kadınla ...kalbi muallak olabilir...